Oh yeah. İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 27 Mart Cuma, yıl 2020, ay 3, gün 87, Kasım 141. 1441 Hicri, Şaban 3, 1436 Rumi, Mart 14. Dünya Tiyatrolar Günü. İstanbul'da ilk sinema, Ali Efendi Sineması açıldı, 1914. 1914. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu 1957 Günün Sözü Namussuzca bir düzenle edinilen mal elde kalmaz Sofokles. Günün malumatı Dünya tiyatrolar günü Tiyatro eski kadim Yunanistan'da doğmuştur 16. yüzyılın ikinci yarısında ise Opera gelişmeye başlamıştır Tiyatro Türkiye'ye tanzimattan sonra gelmiştir 1913'te Darül Bedai kuruldu. Avrupa ölçüsünde oyunlar oynanmaya başladı. Cumhuriyetten sonra tiyatronun gelişmesinde İstanbul'da şehir tiyatrosu, Ankara'da kurulan Devlet Tiyatrosu ön ayak oldu. Tüm dünyada her yıl 27 Mart'ta Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün ulusal merkezlerinin öncülüğünde Dünya Tiyatrolar Günü kutlanıyor. Günün tarihi 131 yıl önce bugün 27 Mart 1889'da yazar, gazeteci, romancı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kahire'de doğdu. En tanınmış eserleri Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomor, Yaban, Zoraki Diplomat ve Ankara. 75 yıl önce bugünse yani 27 Mart 1945'te, Romanları ölçüsünde incelikli, unutulmaz öyküleriyle edebiyatımıza büyük emeği geçmiş Halit Ziya Uşaklıgil vefat etmişti. Uşaklıgil'in başca eserleri arasında Mai ve Siyah, aşk Memnu ve Kırık Hayatlar vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi We fodirensi Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açık tr ve Açık Gazete Programı başladı bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben deniz Niz da telefondan evden yayın yapıyorum. Özdeş Özbay da aynı şekilde telefondan evinden yayın yapıyor. Robi Tayar var stüdyolarımızda ve Berhem Baltaş da bize yardımcı oluyor teknik olarak. Günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Açılışta çaldığımız parça, bir bölümünü çaldığımız parça Luis Buñuel'in El yani O isimli filminin müziğinden soundtrack dedikleri müziğinden bir bölümdü. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'na bakarak görelim. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Hijyenik Önlem Olarak Boşanma 1953 yılında Meksika'da Luis Buñuel'in El, yani O isimli filmi gösterime girmişti. İspanyol sürgün Buñuel, yine İspanyol sürgün Mercedes Pinto'nun evlilik hayatının işkencelerini anlattığı romanını filme çekmişti. Seyircilerin ünlü komedyen Cantinflas'ın bir filmiymişçesine çok güldükleri film 3 hafta gösterimde kaldı. Romanın yazarı İspanya'dan 1923'te kovulmuştu. Madrid Üniversitesi'nde adına bile tahammül edemedikleri bir konferans düzenleme suçunu işlemişti o. Hijyenik önlem olarak boşanma. İspanya diktatörü Miguel Primo de Rivera onu telefonla arattı. Katolik Kilisesi Santa Madre Kutsal Meryem adına konuştu ve birkaç kelimeyle tüm söyleyeceğini söyledi. Ya susarsınız ya da buradan gidersiniz. Ve Mercedes Pinto gitti. O andan itibaren bastığı yeri uyandıran, uyaran yaratıcı adımı Uruguay'da, Bolivya'da, Arjantin'de, Küba'da, Meksika'da iz bıraktı. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım şimdi. Özür <gülüyor> dilerim. 425 yılında bugün, İmparator II. Theodosius zamanında İstanbul'da Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı. Bu İsa'dan sonra 425 yılında evet. İmparator 2. Teodosius zamanında Bizans İmparatorluğu'nda oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk yüksek okulun açılması çok daha sonra olacaktır tabii. 1923'te bugünse mecliste ikinci grup olarak bilinen muhalefet hareketinin sözcülerinden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, Mustafa Kemal'in muhafız kıtası komutanı Topal Osman tarafından öldürülmüştü. Ali Şükrü Bey, meclisin yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesinin diktatörlükle sonuçlanabileceği uyarısında bulunmaktaydı. 1986 yılında bugün Hayali Mobilya davasından 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye oldu. Yahya Demirel cezaevinden çıkınca ilk iş olarak amcası Süleyman Demirel'i ziyaret edip elini öptü. Ve 2000 yılında da Vladimir Putin, Vladimir Vladimirovich Putin Rusya devlet başkanlığına seçildi. 20 yıldan beri de çeşitli biçimlerde yarı seçimler ya da olmayan seçimlerle hala başkanlıkta ve 2036'ya kadar daha bundan sonra 16 yıl ömrünün sonuna kadar da seçilecek gibi görülüyor. Tarihte bugün böyle işte. Şimdi şeye geçersek günün haberlerine geçecek olursak işte bugün Dünya Tiyatro Günü Pakistanlı Oyun Yazarı ve Acoka Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Şehit Nedim tarafından kaleme alınan ya da Şahit Nedim tarafından 2020 yılı Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi'nden bir ufak bölümü de dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir mabet olarak tiyatro diyor. Ben dindar biri değilim diyor Şahid Nedim. Şahit nedim? E, tasavvufun daha çok kültürel yanıyla ilgileniyorum. Pencap tasavvuf şairlerindeki sanatsallık ve performans potansiyeli daha çok ilgimi çekiyor ama seyircimin aşırıcı ya da dar görüşlü olamayacağı gibi dini inancı gerçekten güçlü insanlar olabileceğinin Farkındayım demiş bir Abdullah Şah diye bir yazarın tasavvuf şairi ve yazarının hikayesini ve bir çeşit tasavvuf tiyatrosunu keşfimizi sizinle paylaşıyorum. Çünkü sahnede oynarken bazen tiyatro felsefemiz yani toplumda değişim elçileri olma rolü bizi ondan alıp götürüyor. O zaman halkın büyük bir kısmını arkada bırakıyoruz. Günün zorluklarıyla uğraşarak kendimizi tiyatronun sağlayabileceği kuvvetli manevi deneyimlerden mahrum bırakıyoruz. Yobazlık, nefret ve şiddetin yine sükse yaptığı günümüz dünyasında farklı milletler, inanışlar ve topluluklar arasında büyüyen bir kin var. Bu kin, nefret ideolojilerini beslediği sırada çocuklar yetersiz beslenmeden, doğum yapan anneler sağlık hizmeti yetersizliğinden ölüyor. Gezegenimiz İklim faciasına hızla yaklaşıyor. Mahşerin dört atlısının toprağa döven nal sesleri artık resmen duyuluyor. Manevi gücümüzü tazelemeliyiz. Kayıtsızlık, rehavet, kötümserlik ve açgözlülüğe karşı savaşmalıyız. Yaşadığımız dünyayı, bizi yaşatan gezegeni önemsemeyenlere karşı savaşmalıyız. Tiyatronun bir rolü var. İnsanlığı giderek içine sürüklendiği boşluktan çıkaracak, Harekete geçirecek asil bir rol bu. Tiyatronun gücü oynadığı sahneyi, oynandığı sahneyi, performans alanını gerçekten de kutsal bir yüksekliğe taşıyabilir, diyor. Şadid Nedim, Pakistan'dan yazmış. İki defa yanlış söyledim, özür dilerim. Şadid Nedim. Ee, bunu İngilizce aslından çeviren de Eylül Deniz Doğanaydı. Tiyatro dergisinden banner'dan aldığımız bir şey. Evet. Bir, birkaç da duyurumuz var. Evet. E, bugün saat 13'te önce sağlık programı yer alacak açık radyoda ve burada İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Doktor Hakkan Hekimoğlu ile aile hekimlerinin korona günlerinde neler yaşadığı konuşulacak. E, bir de hafta sonu yani yarın saat 16'da antikapitalistler bir iklim forumu düzenliyor. Aslında Ömer Bey ve ben de burada konuşmacıydık. Daha önce ayarlanan, duyurulan toplantıda. Fakat koronavirüs sebebiyle bu toplantı dijital platform üzerinden, Facebook üzerinden dijital bir iklim forumu olarak gerçekleştirilecek. Ömer Bey katılamıyor bu toplantıya. Ben olacağım, bilim yazarı Tuna Emren. E, FFF aktivistleri Melisa Akkuş ve Tibet Şahin ve antikapitalist öğrencilerden Talia Tuana yücel olacak. Antikapitalistlerin Facebook hesabından. Evet yarın 16'da cumartesi günü. Bunu da izleyebilirsiniz. Bir de e, bugün bir lansman var. Açık gazetede... E, Selin Gören'le de konuşmuştuk bu konuyu 3 Nisan'da FFF FFF ya da Fridays for Future diye Cumalar için gelecek için Cumalar'da Türkiye ve Sıfır Geleceğin düzenleyeceği dijital iklim grevine de çağırıyorlardı. Dünya Evim ve Yanıyorsa adlı şarkının iki dilde söylendiği bir single olarak çıktı bugün lansmanı da oluyor. Ve Banu Kanıbelli'nin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan ve tüm dünyada Fridays for Future, gelecek için Cumaları) adı altında bir araya gelen gençlerin sözlerinden, sloganlarından, yok oluş isyanın manifestosundan derlediği bir şarkıydı. Belki bugün fırsat bulabilirsek, zaman da bulabilirsek İngilizcesini de şarkının çalmaya çalışacağız. <gülüyor> Türkçesini salı günü evet. çalmıştık. Evet, şimdi günün ve dünün ve yarının da muhtemelen en önemli konusu olan koronavirüsü salgınına, pandemisine geçebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak, pandemi bütün hızıyla devam ediyor. Büyük bir yer değişikliği oldu yalnız. Amerika Birleşik Devletleri tekrar en büyük oldu. Make America Great Again diye girmişti Donald Trump. O sloganla seçilmişti Amerika'yı yeniden büyük yapalım Büyük bir zafer kazanmış oluyor Tersine bir zafer ama Ve bir numaraya yükselmiş oluyor Bütün dünyada 85.000'den fazla 85.000 Şu anda bakıyorum 498 85.500 vaka ile beraber Ve 1307 de bundan dolayı hayatını kaybeden insana bu son yedi buçuk civarındaki baktığımız e, hesaba göre yani koronavirüs dashboard'a göre Ravish Liman adlı genç bir e, meraklı bir delikanlının yaptığı mükemmel bir site var. Oradan izlemeye çalışıyoruz ve şu anda total olarak 538 bini geçmiş durumda. Hatta 540 bine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz. Bütün dünyada konfirme olmuş doğrulanmış vakalı sayısının. Ölen sayısı da 24 bin yüzü aşmış durumda şu anda. Ve bir de çok önemli bir şey daha var. Dünyada da 190 ülke ve bölgeyi bulmuş durumda. Yani bu hesaba göre ki doğru bir hesap bu. %97'yi aşmış durumda. Dünyanın dünyadaki ülke ve bölgelerin %97,5'una yakın bir oranda yayılmış durumda. İnsanlık tarihinin gördüğü en yaygın salgınlardan bir tanesi olduğunu hatta birincisi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada Türkiye'nin durumuna da bakacak olursak Düne göre büyük bir farklılık daha görebiliyoruz maalesef ve dün 20. sırada yer alıyordu vaka sayısı itibariyle şimdi 15. sıraya doğru yükselmiş olduğunu yani bu yükselmeyi tabii bir anlamda pejoratif olarak kullanmak durumundayız çünkü baya kötü bir şey bu 3629 vaka olarak görülüyor ve e 75, e, bizzat bakanın açıkladığına göre 75'e yükselmiş vaziyette hayatını kaybedenlerin sayısı ve Türkiye'de 15. sıraya gelmiş durumda. Bunu da belirtelim. Son haberlere göre ise e, Çin ve Avustralya'da karantina uygulamaya karar vermişler. Yani e, şu anda İspanya'da e, be, Vaka sayısı 500.000'i aşmış durumda Yani dünya çapında 500 aşmışken Vaka sayısı İspanya e, Koronavirüsü Mücadele yöntemlerini savunmaya devam ediyor Ama Orada da durumun Felaket olduğunu ve İtalya'yı da yakında Geçebileceğinden bahsediliyor Bu arada bir tek iyi haber Çin'den gelen Wuhan'da İlk korona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan şehrinde Hubey eyaletinde bu hafta sonuna doğru yani belki yarın giriş çıkışlarından yani sokağa çıkmanın serbest bırakılacağı yolunda bir haber geliyordu. Evet, toplu ulaşım açılabilirmiş. Toplu ulaşım evet. Evet yani şimdi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin korona virüsü şeyinde en büyük korona virüsü vakasına sahip ülke bütün ülkeleri geçmiş olduğunu New York Times'da Patrick J. Lyons imzasıyla yayınladığı bir bir virüsü briefing'i yayınlıyor her gün orada görebiliyoruz. Onun dışında da Hindistan'daki bu shutdown dedikleri giriş çıkış yasaklarının büyük bir kaosa da yol açtığına dair haberler var. Sadece düz koronavirüsü vakası şimdi belirtildiğine, belirtilmiş olmasına rağmen Hindistan'da okullar, iş yerleri, fabrikalar, parklar, tapınaklar ve demir yolları da 1 milyar 300 bin kişi için kullanılmaz halde. Ve çarşamba günü başlamıştı ülkeyi son derece yoğun bir nüfusa sahip olan ve son derece zayıf bir sağlık bakım sistemine sahip olan bu ülkeyi genişlemesinden korumak için koronavirüsün yani tedbirler alıyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sonra Çin'in sonra İtalya'nın da yüz yüze kaldığı büyük felakete sürüklenmekten çok az şey kurtarabilir diye yazıyorlar New York Times'ın yeni De Delhi büro şefi yetersiz planlama ve kargaşanın bir günden bir gün içinde ülkeyi kaosa sürüklemiş olduğunu yazmış. Polisler bayağı eczacılara yardım etmeye çalışan sağlık görevlilerine eczanelerine gitmeye çalışan eczacılara saldırmışlar, dövmüşler hatta manavlar açık kalmış ama panik içindeki insanlar yüzünden bütün raflar boşaltılmış bazı eyaletlerde Hindistan'daki tamamen sınırlarını kapatmışlar böyle bir neler olacağı çok endişebildiği bir şekilde izleniyor evet. sosyal medyada polisin elinde copla sokakta gördüğü herkese vurduğuna dair videolarda dolanıyor Bu arada Hindistan'da. Evet. Bu, bu bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 trilyon 2,5 trilyon dolara yakın bir kurtarma paketi açıklanmış olmasına rağmen hala borsaların ve şeyin durumunun yani biraz yükselmiş olmakla beraber tam ekonomik durumun e, düzelmediğine dair haberler de var. 2 trilyonluk aş, aşmış bir kurtarma paketinin e, bu arada da muazzam bir Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü belki de en büyük e, işsizlik e, isyanı mı diyeyim nesi baş 3,28 milyon yani 3 milyon 280 bin e, Amerikalı işsizlik kendilerine işsizlik dolayısıyla işini kaybetmiş oldukları dolayısıyla kendilerine yardım edilmesini istemişler 1982'deki daha önceki rekor 1982 yılında kırılmış bundan 40 seneye yakın önce ve onun dört katına çıkmış ve bu da daha da bu henüz başlangıçtır diyor New York Times'ın haberi derlemesi yani Ekonomistler bu haftanın e, işsizlik başvurusunda bulunan kişilerin 4,5 milyona hatta 4,7 milyona çıkabileceğini söylüyorlar. Yani büyük depresyon diye adlandırılan büyük bunalım yıllarında, buhran yıllarında bile böyle bir şey yaşanmadığını belirtiyor e, bu konuyu. E, kaleme almış olan Patrick Lyons, New York Times adına an be an takip ediyor New York Times'de iyi bir iş çıkarıyor sanıyorum bu sırada. Ve 2, milyon, 2 trilyonluk kurtarma paketinin de yeterli olmayabileceği söyleniyor. Bu paket içerisinde aslında kişi başı her bir Amerikan vatandaşına 200 dolarlık çek öngörülüyor. Yani herhalde Amerika'da hani ilk kez böyle bir şey. Daha önce Trump bir paket hazırlığı içerisinde olduğunu hatta bin dolar e, herkese vereceğini gibi şeyler söylemişti ama 200 dolarmış e, şu anda mecliste sunulan paket e, Demokrat Parti'nin başkan adaylığında yarışan Sanders ise özellikle işsizler için bunun 600 dolara çıkması gerektiğini e, şeyde söyledi e, meclisteken açıklama yaptı bunun üzerine hatta büyük tartışmalarda çıktı evet şimdi e, yani aslında meselenin e, yatışmak şöyle dursun giderek hamet kazandığını gösteren çok sayıda haber bilgiye ulaşıyoruz. Vakit darlığından çoğunu okuyamıyoruz bile ama bir tane çok önemli bir şey var Command Dreams'de. Centers for Disease Control and Prevention diye bir başlıca işte e, sağlık sisteminin başında olan yani bir e, kuruluş var. E, hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. Onun en yüksek düzey yöneticilerinden bir tanesi başkentin en önemli siyasi organı olan yani yayın organı sayılan The Hill de Perşembe günü dün verdiği bir demeçte New York şehrindeki salgının ülkenin geri kalanı için olacaklar hakkında bir sadece bir bu daha bir başlangıç demiş yani bir ön yani burada New York şehrinde ve New York eyaletinde şu anda gördüğümüz şey gerçek bir uyarı çanı çalmaktadır. Neler olabileceği ve hatta olmaya başladığını da söylemiş. Bunun başlıca direktör Doktor en Shutchat nasıl okunduğunu tam bilemedim. Shutchat galiba öyle söylemiş. Çok önemli bir açıklamada burada ama sorun yokmuş Jair Bolsonaro da Brezilyalıların hiçbir zaman COVID-19 gibi bir şey yaşamayacağını söylemiş. Brezilyalılar bundan muaf anladığım kadarıyla. Zaten Donald Trump da şeyde ısrar etmiş yani Paskalya günü bütün kiliselerin pazar günü oluyor, 14 Nisan galiba, değil mi? Bütünüyle açılacağını ve Amerikalıların dini ibadetlerini yerine getireceği konusundaki ısrarını da sürdürmüş. Anlaşılır gibi değil aslında, çünkü bütün bütün ülkedeki şeyler tıp uzmanları hekimler ve bu işle uğraşan sağlık uzmanları bunun deliliği böyle bir şey mümkün olamayacağını söylüyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki biraz meczup gibi konuşan insan e, bunda ısrar ettiğini söylemiş. Öte yandan da, Nisan ayında hı. olduğundandır. Evet. Nisan 1 Nisan'da, Nisan'da geçecek anladım. diyordu. Evet, 1 Nisan'da olsaydı anlardım biraz şaka yapıyor diye ama bu yani bizzat Papa'nın kendisi Katolik Kilisesi'nin başı, Papa'nın kendisi bile evlerinden yönetmeleri gerektiğini söyledi. Online yani internet üzerinden yürütmeleri gerektiğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, emlakçı başkanı ve televizyon yıldızı olan Yıldız'ı böyle söylüyor. Bakalım hayra alamet değil. Fakat çok önemli bir başka uyarıdan da e, bahsedebiliriz. E, yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, böyle yükseliş olurken Damien Carrington'ın çevre editörü Guardian'dan çok önemli bir haber var. Bence önemli yani. Birleşmiş Milletlerin çevre e, örgütü başı Inger Andersen e, demiş ki doğa bize net bir mesaj veriyor korona virüsüyle beraber yaban hayatının yok edilmesi ve iklim krizi birden insanlığı da çok büyük bir şekilde e, yokuşa yani insanlığı da yıkıma sürüklüyor ve iklim krizi de COVID-19'da çok net bir şekilde bir uyarı çanıdır demiş. Avrupa sağlık sistemlerini de tehdit ettiklerine dair Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'in sağlık sistemleri gelecek haftalarda kapasite sorunu yaşayabileceğini hatta çökebileceğini söylüyorlar. İngiltere'de de isyan başlamış. Büyük bir eşitsizlik var. Prens Charles'ın Covid-19 testinin ileride sadece ona yapılmış mesela birçoklarına engellenirken kraliyete ayrı bir muamele yapılıyor deniyor. Ve bir de son berbat bir haber daha var. Büyük Great Barrier Reef diye dünyanın en büyük mercan yaşayan organizması olan mercan kayalıkları mı diyeceğiz ona? Resifi ee, son olarak şimdiye kadar görülmemiş derecede tekrar bir ağarma. Beş, daha önceki yıllardan sonra üçüncü, son 5 yıl içinde üçüncü ağarma olayı o kadar ağarmış ki e, farkı ölçemeyecek kadar büyük bir kayıpla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Bu da, bu da son derece önemli. Bize çok uzak ve ilgisiz bir konu gibi gözükebilir ama bütün biyolojik çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin Ana kaynağı bu biyoçeşitlilikte yani bütün bitkiler ve canlıların beslenme zincirinin her çeşitli kademelerinde yer alan canlıların bir arada yaşadığı ve birbirine bağımlı olarak yaşadığı en büyük doğa olayının kırılması zincirin kırılmasına yol açabilecek bir şey hayatın sonunu getirmeye doğru giden bir şey. Yani... Ben de bu arada bir fırsatçılık haberi vereyim. Kısaca şimdi şeye, Selim Bodur'a bağlanmazdan önce. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de koronavirüs ana gündemken e, bu durumdan e, fırsat e, bunu bir fırsat olarak kullanıyor hükümetler. Amerika Birleşik Devletleri e, bütün dünya koronavirüsle meşgul olduğu sırada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu mahkum etti. Yakalanması için de 15 milyon dolar ödül e, koydu üstelik kendisini uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla e, mahkum ettiler ve kendisi hakkında bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar e, para ödülü verileceğini söylemişler yani bu da ilginç çok. aslında. Hani Son ben derece. mesela arayıp e, bilgi verebilirim kendisinin bulunduğu yeri biliyorum. Hani başkan başkanlık sarayında oturduğu için nasıl bir hani bilgi istiyorlar bir devlet başkanı hakkında. Bu da ilginç. E, bir bir dene bakalım şansını. Belki, evet, 15 be, belki milyon ona verirler. Sen alırsın. <gülüyor> o zaman da sen de gidip Hawaii'de mi tatil yaparsın? Benim özel jet alıp ben de bir sığınak <gülüyor> alacağım. Bütün zenginler gibi. Evet. Çok barınak sığınak evet çok iyi olabilir. Bu arada da. <gülüyor> Türkiye'de de bir başka fırsat Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Kanal İstanbul etki alanındaki köprülerin rekonstrüksiyonu ihalesine ilişkin olarak Bizler her gece korona salgını konusunda umutla güzel haberler gelir mi diye beklerken Birileri de rant işlerini takip ediyor demiş Yazılı da açıklamalar yapmış Maskeli ihale diyor gerçekten de o şekilde gerçekleştirmiş. Eldiven ve maskeleriniz rantsever ihale bezirganlığınızı örtemez diye bir çıkış yapmış. Ayrıca yani bir yandan da bu devam ediyor. Bakanlıkta yani HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli oldu da Sincan cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı iddiasını gündeme getirdiği için Hakkında soruşturma açılmış ama söz konusu hastanın yatırıldığı hastaneyi arayıp 1 zorlukla konuştuktan sonra yayınladığı video ile konuya ilişkin açıklama yapıyor. E, 70 yaşındaki Arif Yıldırım isimli tutuklu koronavirüsü için ayrılmış bölümde yoğun bakımda yatıyor demiş. Ben bir milletvekili olarak bilgiye ulaşmada bu kadar zorluk çekerken halkımızın ne kadar zorluk çekeceği ortadadır demiş. Katen orada da vahim bir durum var ve şeye de eleştirenlere karşı da ulaştırma bakanlığı çok çarpıcı bir açıklama yapmış. Yani kanal İstanbul ihalesine çıkılmasına yönelik o, yani korona virüsün her gün giderek daha fazla sayıda can aldığı günlerde ulaştırma bakanlığı şey de itiraz etmişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yani ve şey ona demişti. da yanıt vermişler zaten evet yanıt vermişler ekonomimiz hem koronavirüsle mücadele edebilecek hem de yatırımlarına devam edebilecek güçtedir demiş ayrıca yani da Ulaştırma Hanım. Bakanı ekstra bir şey daha söylemiş Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar koronavirüsten daha zararlı demiş sen de aynı fikirde misin Hangisi daha zararlı? <gülüyor> Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar mı? Yoksa Devletin gözünde karşı istim? çıkanlar da bir virüs herhalde. Daha da zararlı bir virüs işte. Aynen öyle. yani Hı. Bu da tarihe geçebilecek sözler. Günün sözünü bundan yapabiliriz <gülüyor> bence. Bugün. Siyasi fırsatçılık demiş üstelik bakanlık. Kar Kanal evet. İstanbul'a karşı çıkanlar için. Fırsatçılığı öbür taraf yapıyormuş yani. Evet. Karşı çıkanlar bir virüs daha da tehlikeli hatta peki ara verelim açık kastay Selim Badur'la korona günleri <Gülüyor> Günaydın Selim Badur merhaba. Günaydın merhaba nasılsınız? Günaydın. Günaydın Biz idare Biz ediyoruz, yüzden evet. yayına devam ediyoruz. Evet. Şimdi bugün e, bilimsel e, bir takım makaleleri, e, ilginç bulguları e, son dakikalara ayırıp ülkelerden e, a, e, ülkelerle ilgili e, benim bulabildiğim e, ve yine yayınlarda yer alan farklı bir takım özellikleri ya da gelişmeleri ee, Bunlara değinmek istiyorum bir parça ee, Bunun kaynağı da Dün Lancet'te yayınlanan Bir e, makale e, Nirmal Kandel Ve arkadaşları yayınlamışlar Önemli olan İstisya'daki Dünya Sağlık Örgütü Merkezinin bir raporu bil Bilimsel makalesi İsim vermeden e, Ülke adını saymadan 182 ülkenin Bir kriz karşısında 5 e, göstergeyle Değerlendirmesini Sınıflamasını yapmışlar işte önlem alma, e, durumu saptama, planlama ve bunun gerçekleştirilmesi, parasal destek sağlama, ve tüm bunların işleyişi şekilde 5 parametreye göre 182 ülkenin kapasitelerini değerlendirdiklerinde sonuçta yüzde 43 ülke sadece iyi durumda çıkıyor. E, bu ilginç çünkü e, hani bütün e, o ekonomik gelişmelere ve e, ilerlemelere işte modernliğe çağdaşla karşı bütün bu söyleyelere karşı hani ülkelerin aslında çok hazırlıksız olduğunu böyle kriz dönemlerine böyle bir tablo ortaya çıkıyor ee, ve bu bağlamda e, son günlerde alınan önlemlerin şiddeti ya da derecesi de değişmeye başladı çünkü çaresiz kalınıyor. Ee, bunu biz şimdi söyleyeceğim önlemi e, Güney Kore, Singapur ve Hong Kong'da bu böyle bir uygulama var diye duymuştuk ama Avrupa'da ilk kez Çek Cumhuriyeti, Çekya, bunlar pozitif çıkan yani enfekte olduğu bilinen insanların cep telefonlarına bir program yükleyecekler ve bu şekilde hani bir çip sayesinde o insanların nereden nereye hareket ettiğini gözleyecekler. Böyle bir programı bu pozitif olduğu saptanan insanların telefonlarına yüklemeye hazırlanıyorlar ki Almanya, İtalya ve İngiltere'de bu uygulamak e, uygulamayla uygulama çok yakından ilgilenmekte benzer bir uygulamayı onlar da geçebilir deniyor ve e, bütün bunlar aslında e, son gelişmeler sonucundan hem ekonomik hem de sosyal bir takım kavramların Avrupa'da değişiciğini e, bu sağlık sorunu nedeniyle hani e, vazgeçilmez ilkelerimizden bir takım demokratik ilkelerden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğini tartışıyorlar. Şimdi gelelim biraz e, ülkelerin özelliklerine. Bu sabah bir e, mesaj gördüm. New York Manhattan'da yaşayan bir Türk e, tanıdığım kişi şöyle demiş. Manhattan'da kimse iki paketten fazla pirinç almamıştı. Herkesin istediğini, istediği kadar hatta istediğinden fazlasını almasına özendirmek üzere kurulan bir sistem çok yavaş yavaş diyor. Bu ilginç bir e, saptama. Ama gelin Amerika'daki duruma bakalım. Amerika hani sayıların arttığı e, ilk sıraya yerleşen bir ülke diye tanımlanmıştı. Bakın e, Amerika'da New York Bellevue Hospital Center'da artık e, bahçesine e, çadır şeklinde morg kuruldu. Morg kurulmuş. dehşet verici. Amerika'dan bahsediyorum. E, bir takım hemşirelerle yapılmış görüşmeler, röportajlar var. 5 dakika, 10 dakika içinde 5 hastayı intihal ettim diyor. Buna artık dayanmak mümkün değil diyor yaşanan durumu. Sadece emekli olmuş hekimler değil, tıp öğrencilerinde hangi sınıftan olursa olsun tıp öğrencilerini de göreve çağırıyorlar. New York'ta iki hasta tek bir ventilatörü, tek bir solunum cihazını paylaşmak durumunda kalmış bazı hastaneler yani bir hasta hastaya takıyorlar. Bir süre sonra çıkarıp ötekine takıyorlar. onu tekrar geri takıyorlar. garip bir şey. Çünkü şu anda San Francisco'da örneğin e, en azından 1500 ventilatör ve 5000 e, acil hasta yatağına ihtiyaç var diye belirtiliyor. Evet, ve, New York valisi 30 bin ihtiyaç var demişti. Evet. Bu, bu hani biraz daha batıdan bir sayıdı. E, ve birçok hastanede birçok hastanede Farklı servisler, örneğin çocuk bölümü, pediatri servisleri ya da e, estetik cerrahi servisleri boşaltıp boşaltılıp bunlar e, hani, e, COVID-19 hastalarına bakacak enfeksiyon servislerine dönüştürülüyor. Yani bu e, ilginç ve e, hani beklenmeyen bir şey, ülkenin, dünyanın en gelişmiş ülkesi e, diye bahsedilen ülkede olanlar. Gelelim İspanya'ya. İspanya büyük bir olasılıkla yakında e, ülkeyi iki stratejik bölgeye ayırmaya karar vermiş. Bu Oriol Mitjan'ın e, yine Lancet'te çıkan e, bir makalesinden. Tarih 26 Mart, belki ilk gün önce çıktı, e, dün çıktı. E, yazıda şöyle diyor, A ve B e, e, yerleşim birimleri oluşturulacak İspanya'da. A bölgeleri ki bunlara örnek olarak La Rioja, Madrid, Navara, Bask bölgesi, Castilla y Leon ya da Leon, Katalonya gibi bölgeler buraları yüz binde hasta sayısı yüz 100 binde 100'ün üzerinde olan yerler buralarda kesin ve net bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani sık yönetim ilan edilecek. Bir de B bölgeleri olacak saydığım birimlerin dışında Burada da e, ancak e, iş e, aktiviteleri yani çalışma %30'a indirilecek e, ve sadece %25 e, hareket ve e, işte, sokağa çıkma e, izni verilecek. Şimdi İspanya ile ilgili yine kişisel bir bilgi aktarayım. Dün benim bir toplantım vardı e, çalıştığım bir ile iletişim olarak ve dünyanın farklı ülkelerine insanlarla bir webex toplantısı yaptık. Bunlarla ben e, hani e, toplantı sonunda e, ki koronavirüsten ilgili bir toplantıydı. E, bu toplantı sonunda acaba sizin ülkenizde bu test yapma algoritması nasıl diye soru yönelttim. E, telefon bağlantısı ya da Webex bağlantısı olan işte Almanya, Avustralya, Brezilya gibi ülkelerden insanlar, Belçika gibi ülkelerden dan duyduğum hiçbir şekilde bir standartizasyonun olmadığı Hatta aynı ülke içinde farklı bölgelerde ya da farklı hastanelerde de farklı yöntemlerin uygulandığını duydum. Ama e, bu soruyu sorduktan sonra İspanya ile bağlantı kesilmişti. İspanya'daki e, e, işbirliği yaptığımız kişi bana maille cevap verdi. Müsaade ederseniz o maili okumak istiyorum. İki satır. Lütfen. Kendisi Doktor Pilar Garcia Corbeira Madrid'den yazıyor. Diyor ki PCR only for critical severe patients. Therefore, most of mild and moderate patients are not tested. Kısacası bu test sıkıntısı nedeniyle İspanya artık hiçbir şekilde hafif ya da orta şiddetli hastalarına hiçbir test uygulamıyor. Sadece ağır hastalarımıza test uygulama durumundayız. Yani İspanya hani bunlar bizim bildiğimiz e, hani gelişmiş ülkeler e, grubunda yer alan ülkeler e, böyle bir virüsün e, Biraz ayna tuttuğunu düşünüyorum sisteme. Bir başka Evet geçeyim. bölgeye pardon Ben de bir, şey bi, bir ufak şey ilavede bulunayım burada. Türkiye ile ilgili olarak demin veremediğimiz ama önemli görünen bir haber. Bodrum Belediye Başkanı koronavirüsünden ilk kaybımızı verdik diyor. Pozitif vakalarımız var ve artmaya da devam ediyor demişti Belediye Başkanı Ahmet Aras. Pek çok... E, e, Gözde bir belde olduğu için orada insanların İstanbul'dan ve büyük şehirlerden gidip orada biraz daha rahat edebilecekleri. O yüzden endişe verici bir şey. Bir de e, Türkiye Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden yapılan bir açıklama. Bakanın rakamları buzdağının görünen yüzü demişti. Yani Türkiye'de durum çok daha e, vahim olabileceğini e, söyleyen bir açıklamada e, getirmişti. Evet şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı değil. Gelin biraz daha yakın bir coğrafya bakalım. Ee, İsrail'de Gaz şehri İsrail'de e, bu e, Knesset'te, e, başkan seçildi sanıyorum. Benyank. E, koronavirüse karşı e, çok sıkı önlemler almamız lazım. E, ulusal bir e, çağrı yaparak ulusal bir işbirine gerek e, var demiş. Ancak ee, yine Lancet'ten David Millis arkadaşlarının yazdığı bir makale var. Gazze şeridinde ne oluyor diye. Yani yoksulluğun, işsizliğin, e, besin e, sıkıntılarının, e, temiz suya erişimin güç olduğu Gazze şeridinde bu koronavirüsün nedenli bir yıkımı yapabileceğini e, hesaplamak bile, e, düşünmek bile çok zor diyor bu makale. Evet. Sizin merak ettiğiniz ülkelerden iki tanesine değineceğim. Şimdi Rusya, Rusya ve Hindistan. Şimdi Rusya'da evet. e, Anastazya Vasilya var. Kendisi e, sanıyorum e, Rusya e, tam çevrilirse herhalde bizdeki tabip odası muadili bir hekimler grubunun başkanı. Kendisi diyor ki hani sayılarımız çok az 840 tane enfekte bir birey var bunu dünkü sayılarla söylüyor. 840 olgu var sadece i̇şte 3-4 tane de yaşamın itibaren var. Ancak diyor ancak geçen yılı oranla geçen yılın aynı dönemine oranla ilginç bir şekilde zatürreden ölenlerin %37 oranında arttığını saptadık diyor. Şimdi demek Tesadüf. Ölümler... Evet, evet yani bu ilginç çünkü rastlantısal olarak hani tanı veya isimlendirmedeki bir e, farklı bir e, tam e, isim vermeme e, işi böyle istatistikleri değiştirebiliyor yani fena bir yöntem değil e, aldıkları önlemler özellikle Çin ile bağlantılarının kesilmesi sınırın kesilmesi ki 16 giriş bölgesi varmış sadece onu kestik bir tanesini açık bıraktık diyorlar. Başlangıçtan itibaren ee, ve e, Rusya özellikle bu virüsle çalışan şimdi bu güvenlik kabinleri vardır laboratuvarda. Birinci, ikinci, üçüncü derecede, level'da e, güvenlik kabinleri. Üç en yüksek, en fazla e, güvenlik önleminin alındığı e, kabinler. E, ve kabin üçlü e, çalışılması lazımdır. E, Rusya bu e, çalışma koşullarını, e, güvenlik derecesi 3'ten 2'ye indirmiş Yani daha fazla laboratuvarda çalışılabilecek Neden diye soruyorlar bunu Bunu sordukları kişinin de adını hemen Söyleyeyim size e, Kendisi e, Rusya Sağlık Bakanlığı e, İvanovski Enstitüsü e, Viroloji Enstitüsü e, Den bir e, kişi Sergey Alkhovski yani demiş ki e, Virüsün çok tehlikeli olmadığını anladık Ondan bu değişimi yaptık demiş. Rusya'dan haberler bu evet. Hindistan'da ilgili e, bir Hindistan'daki bir e, Ayuş e, bölgesi, bakanı e, homeopatiği devreye sokacaklarını ilan etmişler Hindistan'da. Böyle bir e, durum var. Ülkelerle ilgili son haberimde Singapur'dan biraz önce bir e, bilgi geldi Singapur'dan. Bu sabahtan itibaren kamusal alanlarda herhangi bir kişinin yanına Enfekte değil, herhangi bir kişinin yanına bir metreden daha fazla yaklaşan kişisel saldırı suçlamasıyla yargılanacak ve 10 bin dolarda ceza alacakmış. Böyle çok katı, çok keskin bir takım önlemler oluyorlar. Yineliyorum. Hangi ülke demiştiniz? Singapur. Singapur. Singapur, evet. Singapur, insanların birbirlerine bir metreden daha fazla yaklaşmalarını yasaklamışlar. Yani hastaymış, taşıyıcıymış, enfekteymiş, şüpheliymiş diye bakmaksızın, İki tanesi altı bire bir metreden fazla birbirlerine kamusal alanlarda yaklaşamayacaklar. İdam cezasını da tekrar yürürlüğe koyarlar mı acaba? Bilmiyorum. Belki bir metreden böyle... daha fazla yaklaştıkları için idam da etsinler bence. Şimdi bu ülkelerden böyle bir e, gezindikten sonra birkaç tane de bilimsel ilginç olan çalışmanın e, bilgisini verip e, ayrılayım ya da bitirelim programı. Bitirelim e, birincisi e, Amerika Birleşik Devletleri'nden doktor Ashish Yaha kendisi Harvard Global Health Institute'un direktörü. Bu e, salgının e, 12 ile 18 ay devam edeceğini belirtiyor. E, ne kadar? 18? 12-18 ay. 12-18 ay. Yani 1 ile 1,5 yıl arasında. Evet. evet. E, görüşü. Ee, bu arada e, çeşitli e, yayınlardan, örneğin e, içlerinden seçtiğim önemli olduğunu düşündüğüm Journal of Clinical Medicine'de e, Sean Kuhn, Denk ve ekibi bir çalışma yapmışlar. <gülüyor> Özellikle kaybedilen e, hastalar, hastalarda, e, comorbidse dediğimiz neler vardı? Ek bir takım sağlık sorunları hastalarda, hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı ve kronik monoste e, saptırılar. Bunlar bildik bir takım e, e, yan ya da daha ağır e, e, kronik hastalıklardı. Ama bugün biliyoruz ki artık ki bu da e, yazarı e, Puja Mehta ve arkadaşları yazmışlar. E, Stokin Storm Stokin e, Fırtınası bundan oluyor ölümler diyorlar. Bunun da e, şöyle açıklamam mümkün belki Kısaca ee, bir virüs e, vücudu enfekte ettiği zaman savunma sistemi harekete geçiyor. Ama o savunma sistemi e, o kadar çok şiddetli e, harekete geçiyor ki sadece virüsü yabancı, istenmeyeni ortadan kaybetmiyor, vücuda da zarar veriyor. Yani bize yararı vereyim derken zarar vermeye başlıyor. İşte o sırada e, bu, e, kaybedilen ağır koronavirüs hastaları, COVID-19 hastalarında da böyle bir durum olduğunu Virüsün kendisinin bir virüse karşı ortaya çıkan immün yanıtın hiperinflamatör bir reaksiyona ulaştığı ve bunun sitokin fırtınası dediğimiz hani hücre arası haberleşme moleküllerinin yoğun sentezli salgılanması sonucunda ortaya çıktı söyleniyor. Bir diğer yazı e, Anthony King'in neden çocuklarda daha az var, e, olgu var? Neden daha az ölüm oluyor ki hiç olmuyor gençlerde çocuklarda bunu demek yanlış. Zaten son günlerde Türkiye'de bu durumun altı çizilmekte ama çocuklarda daha az oranda hastalığın görülmesi ya da daha az etkilenmeleri bir nedene bağlanıyordu. Virüsün reseptörünün çocuklarda çok gelişmiş olmadığından böyle bir e, ee, daha az seyreden enfeksiyonlar görülüyor deniyordu Bunun dışında bir başka neden daha ortaya atıldı Doktor Anthony King ve arkadaşları tarafından Diyorlar ki çocuklar diğer koronavirüs etkenleri Hani bahsediyorduk ki 4 tane başka bilgi koronavirüs var Bunun soğuk algınlığı türünde enfeksiyonlar oluşturuyorlar Bunlara sık rastladıkları için Nezle soğuk algınlığı gibi tablolarla sık karşılaştıkları için Diğer koronavirüslerin oluşturduğu bağışıklık bir çapraz reaksiyon uyarınca şimdi günümüzde söz konusu olan Covid-19'a karşı insanları koruyor. Bunu dediğiniz zaman madem çocuklar bu soğuk algınlığı geçirip bu nedenle korunuyorlar ilerleyen yaşlarda bu korunma sürmüyor mu? Bununla akla gelebilir. Tabii bu belki de Covid ya da bu grup virüsün bağışıklığının yani hastalığı bir kere geçiren ömür boyu korunacak mı sorusunu da benziyor. hayır öyle bir şey olmayacak aynı gripte olduğu gibi belki de koronavirüs aşısını her yıl yenilenmesi gereken bir aşı olarak göreceğiz evet, çok son önemli. bir çalışmada maymunlardan onu da söyleyip bitirelim isterseniz bu maymunlarda yapılan çalışmalarda biraz önce söylediklerinden farklı olarak Deneysel çalışmalar yapıldığında Bazı Açık adayları Adayları verildiğinde Bir takım antikorlar oluşturulmuş Bu antikorların Aslında Bağışıklık sağladığı saptanmış Kısaca çocuklarda bahsedilen Durum saptaması ile Maymunlardaki deneysel çalışmaları bir Bütün halinde değerlendirdiğimizde Evet Açık var 18 büyük ama toplam 40 kadar aşı projesi var. Ama şunu iyi bilmemiz lazım. Her aşı çalışması çok sağlam, çok kalıcı, bağışıklık oluşturacak bir ürün vermeyecektir. Biliyoruz ki artık bugün bu virüsün e, gittikçe daha iyi tanımamız sonucunda e, belki de en uygun aşıya erişebileceğiz ama bu iş o kadar göründüğü kadar da kolay değil. Sadece süreç sorumluluğu ne kadar sonra ortaya çıkacak diye biraz işin pratik yönü. Ama bu sadece zamansal bir sorun değil. Aslında baktığımızda işin biraz umulandan daha karmaşık olduğunu, hani çok iyimser bir tabloya gerek olmadığını söyleyebilirim. Çok mu uzattım bu sabah? Evet abla. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere seninle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri Evet, Selim Badur'un söylediklerinden de çok iyimser bir sonuç elde etmeye imkan yok şey olarak, objektif olarak, nesnel olarak bakıldığında çeşitli araştırmalarda öyle söylüyorlar aşı ve diğer konularda. Ama en belki çarpıcı şeyi de sonda söyleyebiliriz. Sanal bir G20 zirvesi yapıldı Perşembe günü dün ve herkes rahat edebilir. Şimdi oradan çıkan sonucu okuyorum. Dünyanın en büyük ekonomilerinin içinde olduğu 20 ülkenin bütün cumhurbaşkanları, başkanları yani sözcüleri, tek adamları e, katıldılar ve ortak bir bildiride e, zirvenin hemen arkasından G20 liderleri e, ortak bir tehdide karşı birleşik cephe oluşturacağını söylediler. Bu çok heyecan verici bir şey. Başka e, Başta başkan Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro zaten herhangi bir ölümcül pandemikten Pandemiden fazla önemli bir sonuç çıkmayacağını söylediler ve iş yerlerine dönmeleri gerektiğini söylediler. Amerika Birleşik Devletleri dünyada bir numaraya yükseldiği halde maalesef Çin'den ve İtalya'nın da önüne geçti. Bir Brezilya'da da hızla yükselmekte olduğu belirtiliyor ama buna rağmen e, bu sanal G20 zirvesi tam bir her şeyi yapacağız elimizden gelenin ardımıza koymayacağız ve mükemmel sonuç alacağız demişler fakat Global Justice Now gibi e, pek çok e, sivil toplum kuruluşu hem çevreyle hem de diğer konularla haklarla ilgili e, şeyleri sivil toplum kuruluşlarının başkanları yerle bir etmişler yani tamamen inkara dünya liderleri bu büyük krizi inkara yöneliyorlar diye ve radikal bir e, hem e, koronavirüsü için hem de e, iklim ve diğer çevre konularında radikal bir küresel eylemden başka e, bir kurtuluş olamaz e, diye de açıklıyorlar. Ben de bu, korona virüs aslında bir yandan ırkçılığı da dünyada yükseltiyor diyorduk. Dün bir haber gelmişti. Bugün hani girmeye fırsatımız olmayacak ama koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede ABD'de saldırı önlenmiş ve saldırmak üzere yani havaya uçurmak üzere giden kişiyi öldürmüş FBI açıklama yaptı. Irkçı bir evet. kişi olduğunu, ırkçı bir saldırı planlandığını duyurdu. Maalesef evet bende de vardı veremedim ama Çinli bir öğrenci genç kıza son derece ağır tükürmeler üzerine Yumruk sallamalar, tehdit sallamalar da Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde. Çin virüsü lafına da atfen evet. Donald Trump'ın yürüyor. Maalesef doğanın bize yolladığı mesajı yani Birleşmiş Milletler çevre e, şefi e, diyebileceğimiz e, insanın, Inger Andersen'in uyarıları içe sayılıyor. Her şey yolunda filan deyip. Toplantılar yapmaya devam ediyorlar. Aynı şeyi Türkiye'de de aynı ciddiyetsizliği de Türkiye'de de görmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. E, ee, Sizin öneye bağlanmadan hemen önce son bir önemli gelişmeden e, söz edelim. Türkiye içerisinden bu Tahir Elçi cinayetinin iddianamesi dün tamamlandı. E, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın son derece tutarsızlıklarla dolu olduğunu söyledi iddianamenin. Hem Üç polisin e, şey, Tabi üç polisin e, Tahir Elçi'yi Öldürmüş olabileceği hem de iki PKK Üyesinin aynı şekilde Tahir Elçi'yi Öldürmüş olabileceğine dair Bir e, şey bu İddianame bu savcılık Tarafından verilen yani bir tür skandal Diyor e, avukatlar Evet bunun üzerinde de e, Maalesef bugün vaktimiz Kalmadı daha sonra Tekrar konuşma fırsatı bulacağımız Kesindir bunları konuşmak Zorundayız Şimdilik burada bitirelim birinci saatimizi... ...ve sizin öneye bağlanalım. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle... Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın. Uyuyuz valla. Yani... Ortama hiç uygun olmayan bu neşeli ses tonumla... <gülüyor> Gayet neşeliyiz her şey yolundayım zaten biraz önce sana bağlanmadan az önce bahsettiğimiz bir şey vardı global evet. çevreye yani korona virüsüyle ilgili G20 zirvesi sonuçlanmış ve her şeyi halledeceğiz diye bütün dünyanın en güçlü ve zengin 20 ülkesi. Mesele yok dünyayı harika bir yer haline getireceğiz diye demeç vermişler. Yani şey mi kendilerine korona mı edecekler diye ilgili ülkeleri liderleri böyle bir şey mi olacak yani? Valla bilmiyorum Neşe, neşemiz yerinde. Dünyanın güzel yerinde. bir yere gelmesi haline gelmesi için herhalde böyle bir şey gerekiyor. Bu kadar kötü liderlikle bunlar yaşandığına göre. Çok da neşeli ve muhteşem bir dünyada e, değiliz yani. Ama ki. bizim neşemiz <gülüyor> oradan geliyor işte. Evet o. bizim neşemiz oradan geliyor. Her şeyi çözecekler tamam. Her şeyi çözeceklerse tabii ki de onlara bile böyle kötülük dilemiyoruz. Koronalar dilenmiyor. Sadece emekliye ayrılsaydı birçoğu çok iyi olurdu herhalde. Yani bu dünyanın e, şu dönemdeki en büyük sorunlarından bir tanesi Hı. muhakkak liderlik. Evet. E, bu şüphesiz. bu. Alo. Bir bağlantı e, kopukluğu oldu herhalde. Tekrar bağlanmaya çalışırken e, ben e, şununla devam edeyim. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz konu e, Global Justice Now adlı e, e, sivil toplum kuruluşunun başkanı Nick Diordan en iyi senaryo halinde bile insanlık krizinin e, durdurulması halinde bile küresel ekonomi bir önceki statüsüne kavuşmuş olamayacaktır demiş ve çok ciddi radikal küresel eylem koronavirüsü üzerinde e, yapılması gerektiğini söylemişler yani son derece e, vahim bir durumu Oxfam International diye de bir yardım kuruluşunun direktörü Kema Vera da Medium adlı şeyde bir yolladığı ortamda yolladığı bir mesajda şöyle demiş bütün elbette bütün hükümetler kurumlar ve kişiler e, kendi rolünü üstüne düşeni yapmak zorundadır ama biz e, bu işin içinde hep beraberiz ve en güçlü omuzlara sahip olanların en büyük yükü taşımasını istiyoruz G20 ülkeleri de en zengin ülkeler olarak milyarlarca dolar Gelişme yolundaki ülkelere verebilirler. En zengin insanlar ve şirketler de daha büyük vergilendirme yoluyla bunun ödenmesine yardımcı olabilirler demişler. Ve G20 liderlerinden şu taleplerde bulunmuşlar. Acil durum fonlaması, aşı bulunması için işbirliği yapılması ve bir küresel yeşil kurtarma paketi ve mali reform kesinlikle vergi kaçakçılarına borçların iptal edilmesine yüksek riskte olan ülkelerin durumunda. Yani G20 her şey ne olursa olsun diyorlar ve kurtaracağız her şey çok güzel olacak diyorlar ama ciddi şekilde hesap hatası yapıyorlar. Bu vaadin ne kadar büyük maliyeti olduğunu gözden kaçırıyorlar gibi görünüyor. Görüşebiliyor muyuz sizinle? Bir... Evet şu anda herhalde daha bağlantı sorunu yaşıyoruz. Bu arada Burcu Karakaş'ın Doçevelle Türkçe'de önemli bir yazısı oldu. E, sağlık çalışanlarıyla röportaj yapmış. Dün aslında Yeşil Bülk'e kendi çalışanlarından kendilerine bir bilgi, bu şekilde bilgi geldiğini söylüyordu. Sağlık çalışanlar arasında moral bozukluğu var. Kendilerini savunmasız hissediyorlarmış. Burcu Karakaş'ın yazısında röportajında şöyle diyor bir sağlık çalışanı. Coşkuyu veriyorlar ama silah vermeden cepheye sürüyorlar gibi hissediyorum. Ki bu genel anlamda hepimizin hissettiği bir duygu diyor. Bir e, hastanede çalışan erkek hemşire e, Burcu Karakaş'a. E, Herhangi bir şekilde önemsendiğimizi düşünmüyoruz. Elimizde malzeme yok ama her türlü malzeme var diyorlar. Bazen çok sinirleniyor bazen de korkuyorum e, demiş. Her an değişebiliyor hissettiklerim ne yazık gidiyor. Dün e, yeşil bültende Türk Tabipler Birliği Başkanı da doktorların çok tedirgin olduklarını ailelerini bulaştırmaktan kendilerinin e, zaten 21 kadar sağlık çalışanında e, pardon 24'ün üzerinde aile hekiminde hatta e, vaka bulunmuştu diğer sağlık çalışanları arasında da artmaya başladığını söylemişti. Bu tedirginlik yaratıyor diyor. Hatta bazı istifalar olmaya başlamış. Bu, bu sefer bu çalışık e, sağlık çalışanları arasında da e, tartışmalara neden olmaya başlamış. İstifa edenler ya da rapor alanlar kendileri e, özellikle pandemi hastanelerine görevlendirilenler arasında e, böyle bir eğilim olabiliyormuş. Bu sefer sağlık çalışanları arasında tartışma var e, deniyor. Dolayısıyla bir Moral bozukluğu olduğundan da e, söz ediliyorlar. Malzeme eksikliği sebebiyle. Evet. Türk Tabipleri Merhaba bu arada. Ah, merhaba tekrar <gülüyor> e, bir bağlantı kopukluğu vardı. Tamam merhaba. Devam edelim. Beni G20 liderleri herhalde işte duydular ve peşime <gülüyor> düştüler. Tabii tabii. <gülüyor> Komplo teorisi evet evet. Beni bu teknik sorunlar bırakmaz yani o yüzden <gülüyor> teknik sorun paratoneriyim. Çünkü bakın çok böyle dehşet açıklamalar yapınca şey oluyorlar. <gülüyor> Beni hemen konuşmalardan atıveriyorlar. Evet ya. İşte görüyorsunuz. Neyse şaka bir yana tabii hakikaten Macaristan'da bunun bir siyasi çıkar aracı bu durumun nasıl bir siyasi çıkar aracı olarak kullanıldığından bahsediyordum. Çünkü bu bize de sanırım çok uzak değil Kanal İstanbul konusunun gündeme gelmesi bu ortamda biraz bunu gösteriyordu. Şimdi Macaristan'da bir, yani bu durum tabii bir güvensizlik yaratıyor. Mesela Macaristan'da şöyle bir şey okudum. Haziran ayında bu işin e, zirvesine ulaşmasını, koronavirüs pandemisini yani Macaristan için diyorum, zirvesine ulaşmasını ve sonra yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz diye bir açıklama yapmış e, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto. Şimdi bu açıklamayı ilk başta ilk e, tepkim, demek böyle olacak ya, Haziran'a kadar böyle Macaristan böyle bir projeksiyon yapıyor vesaire gibi. Fakat sonra evet. güvensizliğe düşüyorsunuz. Bu çok ağır bir şey işte siyasete güvensizlik bütün o kutuplaşmaların ortaya çıkmasıyla yani şimdi bu Macaristan'da hükümet bu yasa tasarısını ortaya koymasa durumu bir faydacılık çıkışı haline getirmese hükümete belki bu böyle bir durumda devletin yöneticisi konumundaki hükümete bir güven söz konusu olabilir veya de yaptıklarını en azından bir tutukla normaldeki eleştirilerle veya da işte tepki siyasi tepkilerle o göze bakmayabilirsiniz. Fakat birdenbire şimdi bu yasa tasarısı o zaten irkiltmiş vaziyette beni veya da işte Macaristan'da yaşayan birçok insanı o zaman hükümetin sözlerine de güvenemiyorsunuz. Bir kriz güven krizi ortaya çıkıyor ve çok bu kadar kritik bir dönemde bu ortaya çıkıyor. Ee, sanki bize de yönelik de böyle yansımaları var gibime geliyor. <gülüyor> o yüzden. Evet e, e, mesela pardon ben bir ufacık <gülüyor> a, a, parantez açayım. Yani e, e, Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yazdığı yazıda da bu senin de sözünü ettiğin güvenilmez e, açıklamalara e, pa, e, bayağı çarpıcı örnekler var. Yani Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın verdiği sayıların birbirini tutmadığını söylüyor. Böyle bir inceleme yapmış. Test sayısı hala 10.000'i 10 geçememişken Sağlık Bakanı'nın bulduğu çözüme bakın diyor. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak demiş. Ama yakalanmamak için tedbirlerin evlerde kapalı kalmanın bile uygulanamadığı bir ülke. Yani Sağlık Bakanı Koca, Fahrettin Koca. 19 Mart günü önümüzdeki 1-2 gün içinde yarın sabah itibariyle olma ihtimali yüksek gördüğünüz hızlı tanı Alo. kitini devreye girmiş olacak. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Gayet güzel duyuyorum. Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum dedikten sonra günde ortalama 10-15 bin test yapmayı hedeflediklerini açıklamış. Oysa bu tarihten sonra yapılan test sayısı 3000 ile 3500'ü geçmemiş onun arasını bir tek önceki gün 5000 sayısını geçirebilmiş oysa salgının başlangıcının açıklandığı günden düne kadar yapılan test sayısı 33.000'in biraz üzerindeydi diyor yani evet. bütün verdiği hedeflerin tamamen dışında altında kaldığını söylüyor zaten Oxford Üniversitesi'nin de istatistiğinden grafiğinden Türkiye'de virüs birçok ülkeye göre daha hızlı yayılıyor diyor. Mesela böyle bir şey geldi benim de aklıma. Alo. Duyabiliyor musunuz? Evet. Tekrar bir düşme oldu galiba sizin öneyle. Ben de o zaman bu Mehmet G. Yılmaz'ın şeyini devam ettireyim. Yani şunu söylüyor. Eee Bakanlık 23 Mart günü Çin'den hızlı test kitlerinin de getirtildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı test sayısını hala niye artıramadığını da açıklamalıdır diyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sayılarla da birbirini tutmuyor. Cumhurbaşkanı ülkemizde önceki gün yaptığı konuşmada 53 bin vatandaşı evlerinde izlemeye 8554 vakayı ise hastanede takip aldık. Diyor şu kadar tab taburcu oldu, numune alındı, ileri tetkik yapıldı şu kadarından vesaire. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nınsa saçma sözler Oscar'ı kazanacağı kesin olan bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, o da yakalanmamak dediği basın toplantısındaki sayılarla Cumhurbaşkanı'nın verdiği sayılar birbirini tutmuyor diyor. Yani... Haftalık GZT.com'da Hikmet Can Pertan da şöyle sormuş bu çelişkiye dikkat çekerek. Yoksa Türkiye'de kayıt dışı koronalı alımı var diye bu sorunun ciddi bir yanıtı hak edip etmediğini soruyor. Kimsenin moralini bozmak istemem diye bitiriyor yazısının o bölümünü Mehmet Yey Yılmaz. Ama öyle görünüyor ki yandaş medya ne kadar aksini gazlarsa gazlasın bu iş iyi idare edilmiyor diyor. Sizinden... buradayım gene evet buradasın. sık sık kopmalar ya, oluyor Devam et. ben bu arada Beni şeyi bitirdim <gülüyor> tamam <O da> buyurun <gülüyor> ya şimdi de, demin işte Macaristan örneğinden bahsediyorsun demek ki Macaristan bu G20 mi bilmiyorum herkes peşinde. şimdi, şimdi tabi böyle değil de bu dönem gerçekten büyük bir sınav dönemiydi işte, iyi örnek de yok yani aslında ee, İnovatik yok derken, işte mesela işte Gretel'ün verdiğim kendisinin işte deneyimi yaşadığı, e, Korona pozitif olmuş olduğunu düşünmesiz bunlar dinlen şeyler. Ama e, işte sağlık sisteminde de işte test yapılmaması, izolasyona işte e, tamah edilmemesi bir anlamda Hiç, e, o, o konuya önem verilmemesi, e, belki sağlık sistemlerinin e, bunu karşılayabileceğini düşünüyorlar, belki böyle hesapları var. Belki zaten izole olduklarını düşünüyorlar Yeterince ee, Bütün bu işte sınırlarda kapandıktan sonra ee, Belki işte bunu çözeriz diyorlar Ama e, sonuçta bu süreçte işte Yani süreç işte normalde sağlık sistemi Çok güvenilen Çok o, dört dörtlük her bakımdan Sağlık konusunda denebilecek bir ülke Ama burada mesela bunu yapıyor olmaları Ve bir satın gibi bir e, Figürünü bilir Çünkü o özel konu vurguluyorum Çok seyahat eden biri ee, ve en son seyahatini işte ortalıkları yaptıktan sonra o bunları yaşıyorsa ve şu an işte tahminle ancak e, ben bu hastalığı geçirdim herhalde diyorsa burada bir tuhaflık var tabii ki insanların e, bu bilgiye sahip oluyor olması lazım en azından tekrar karşılaşabilir mi nedir e, bunun e, yani bir bağışıklık geliştirdi mi bunun e, da anlaşılabilmesi için kendisinin ona göre hayatına devam edebilmesi için vesaire e, bu, ona göre bir sağlık paramasından da geçirilmesi beklenir. Hafif atlatmış olabilir ama acaba bu e, koronavirüs bizim üstümüzde bir arazi bırakıyor mu bilmiyoruz ki. E, yani Her şey çok yeni olduğu için bilgiler aslında e, her şey havada bir anlamda. Yani herkes e, son bilgilere ulaşmaya çalışıyor. E, adeta bu konuda bir bilgi yarışması durumu var. Kim daha çok biliyor gibi. Bir, e, bir dönem hani şeylerimiz vardı işte deprem uzmanları, herkes deprem uzmanı olmuştu Hı -hı. falan. Bütün dünyada böyle bir Aslında bütün dünya hakikaten Türkiye olacakmış. Ee, bütün dünya aslında çok bilgisi olması imzansız bir konuda kendini uzmanlaştırmaya çalışıyor. Aynı bizim gibi. Biz yıllarca bunu yaşadık bir dolu konuda. Felaketlerle boğuşa boğuşa ülke olarak. Ee, ve şimdi de herkes korona uzmanı gibi böyle oradan buradan bilgilerle bir bir fikir edilmeye çalışıyor. Abi bu gerçekten imkansız. Çünkü çok az biliniyor. İşte bu yarasalardan, pangolinlerden geçtiği insanlara konusu bile şu an şüpheli. Onunla ilgili de yeni araştırmalar mesela Çin'de ortaya çıkıyor. Hadi bu sefer Çin'e güvenelim mi? Acaba Çin'den çıkan araştırma nedir? Ama bir yandan da zaten ilk virüs oradan insanlara geçtiği için bir hayvan kaynağından Oradaki bilgilere bir yandan güvenmek zorundasınız çünkü hayvan kaynağı da orada yani o flora ve fauna da orada ve bununla ilgili genetik araştırmaları yapabilecek bilim adamları insanları da orada. Buradaki bütün işte aslında hallerimiz bu bir sınav derken hem kişisel bir sınav olduğunu düşünüyorum. Ben onun ötesinde e, hakikaten dünyanın genelliği için müthiş bir e, korkunç sınav olduğunu düşünüyorum. Ve çok hazırlıksız bir yakalanmış Herkes ayrı ayrı. Amerika ayrı, Çin ayrı, İsveç ayrı, Türkiye ayrı. Hepimiz kendi işte hep geçen haftalarda bahsettiğim girişim aynasında kendimizi görmek durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, dün mesela böyle bir şey şimdi işte virüs tartışmasıyla yaşanıyordu. Ben de bir dahil oldum. Bir baktım yani tartışma bir bilgi yarışmasına gidiyor. Ve orada olmak istemediğimi hissettim. Yani ben bu tartışmadan hiçbir şey almıyorum. Belki eskiden olsa ben de a ben de biliyorum ben de onu söyleyeyim falan filan diye devam ederdim. Veya sinirlenirdim karşımdakilere kişisel böyle bir şey olurdu. Aa niye öyle falan filan hani arkadaşımızla böyle bir e, kaynama haline girersiniz de karşılıklı. Ama çok gerekçilerdi bana birden bire bilmiyorum. Yani çünkü bilgi yarıştırsak ne olacak ben bu tartışmadan keyif almıyorsam orada olmamın da anlamı yok diye düşündüm. Sen televizyonu takip ediyorsun biraz. Ee, peki Survivor'ı izliyor musun? Nasıl gidiyor o Survivor yok, yarışmaları Orada da kavga, Diyanet... kavga çıkmış galiba. Ma Mazbut bir ev kızıyım. Özür dilerim. Ben Diyanet TV'yi izledim. <gülüyor> Gerçekten bunu yaptım ilk defa. <gülüyor> Survivor eksik kaldı ya. <gülüyor> evet yani o, orada sokağa çıkma yasağı yok. Survivor yarışmacıları... Gayet kuvvetli bir şekilde birbirleriyle yarışıyorlar. Heyecanlı bir yani, şekilde yani şey virüsü soracağım. yok orada. E, e, korona <gülüyor> sınav testinden uzaklaşmış olabilirim. Sessizce ama şimdi birçok konuda cehaletini fark ediyorum. Ee, yani Mustafa. mesela magazin konusu, magazin dizil dersi. Bu dizileri nasıl çekiyorlar? Hepsi devam ediyor. <gülüyor> evet ben de anlayamadım. Gayet heyecanlı <gülüyor> ya, dizi aslında. Dizi. Yahiliye Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu filan. Peki yalnız bir de senin demin sözüne ettiğin <gülüyor> konuya ilişkin bir şey de söylemek istiyorum. Evet. Bir de uzaktan eğitim. Şimdi öğrencilerin hepsi zorunlu olarak evlerine gittiler ve oradan internet üzerinden uzaktan eğitim yapacaklar. Ama uzaktan eğitim de son derece tartışmalı başlamış. Velilerin tepkisi de var. E, TRT, EBA TV adında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için üç ayrı kanal oluşturmuş ama günde bir saat eğitim farklı e, tekrarı da gün boyunca yararlanamayan pek çok çocuk olduğu söyleniyor. Ayrıca bir takım böyle garip çizimler, görme engellilerin erişemediği, içeriğin pedagoji dışı olduğu e, bir takım idam görüntüleri, kafa kesmeler vesaireler, Başbakan Menderes'in idamını gösteren tuhaflıklar filan. Ayrıca da ücretli öğretmenler açısından da yani salgın günlerinde independent Türkçe'de bir haber vardı. Yalnız bırakılan eğitim ordusu diyor. Ücretli öğretmenlerin durumu mesela Cahan Arpacık bayağı eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçirince çok düşük paralarla geçinmeye çalışan ücretli öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun da sorulmuş ve dışarı çıkıp iş aramak zorunda filan şimdi de deniyor. Böyle bir problem de var. Bir başka çok ciddi problem de iktidardan cezaevindeki siyasi isimleri soran muhalefet milletvekiline adı infaz yasası onlar tutuklu diye bir cevap veren de milletvekilinden, bakan yardımcısından Bahsediliyor Ya işte dediğim gibi hepsi şey, Aynada yansımalar O kadar çok hakikaten e Her biri ironik ki hangisini yakalayalım Kendi işte sağlık sistemimize bir ayna tutulması Eğitim sistemimize bir ayna tutulması e Yani bu eğitim sisteminde Aslında sınıflarda yapılan kim bilir neler neler var Bize ne kadar yansıyor Bazen işte skandal falan diye Böyle eğitimde skandal bir haberler çıkıyor ama onlar muhakkak bu bir ucu, e, müfredatın kendisinden tutsun yani işte şeyler kitaplarda vesaireydi. E, onları bir karıştırsanız zaten benim gibi bir ebeveynseniz, e, orada bir şok yaşıyorsunuz. Ama onun ötesinde de derslerin içeriği tabii öğretmene kalmış bir son kertede okula kalmış şeyler. E, müfredatının ötesinde ve orada kimdir kimiz, e, kaç tane menderes örneği aslında oluyor? Çocuklar kimdir ne pişmanlar yaşıyorlar? E, bilemiyoruz. E, yani onlara ya şimdi biz aslında elektronik ortamda e, bütün vaziyette bütün Türkiye olarak tanık oluyoruz. E işte bütün bu sınavlardan nasıl çıkacağız? Yani kendimizi zaten çıkabilecek miyiz insan olarak, sistemler olarak, ülkeler olarak, uluslararası sistemler olarak? Ya, onların hepsi muamma işte iyi örnek yok dedim çünkü e, herkesin kendine göre kusurları var bütün eğitim sistemlerinin bütün e, sağlık sistemlerinin ve bunu mükemmelleştirmek için aslında değiştirebilmek için de e, bir şey yapmamışız işte çok fazla işte başka şeylere yapılan yatırımlar e, hiçbir şey şu an yaramıyor. Ee, bilim veya işte eğitime yapılacak harcamalar hep işte silah harcamalarına şunlara bunlara gitti ve Amerika'nın tarafında mesela şimdi devamlı hala bunu görüyoruz yani ee, hala klasik bütün şeyleri çatışmamaya devam ettirmeye çalışıyorlar ya Venezuela'sından tutun Çin'le olan çatışmaya çekişmeye kadar. E, bu, bu çatışmalar, çekişmeler işte karşı taraf şöyle mi haklı böyle mi bilmem ne değil. Ben onu söylemiyorum. Ama artık gerçekten değişmemiz lazım. Yani bunu kafamıza daha dünya olarak e, nasıl vurulacak bilmiyorum. E, şu an konu Venezuela Maduro falan değil. Maduro nasıl bir insan e, şudur budur bunları hiç bilmiyorum. O değil der. Ama e, yani konu bu, bu dönemde işte narkoterörist. Maduro demişti Amerika'nın bence işte bir e, hepinize ders olmalı. Kendi yanlışlarımızda bir kere insanlar ısrar etmemek çok önemli. Ve onun için de ülkeler ve sistemler olarak da. Ya bu işten çıkabildiğimiz gün artık şu eğitim sistemine ilgili demek yapmamız gereken çok şey var. Ay kurtulup diye vehavet içine girmeden e, bir takım şeyler dönüştürmeli lazım. Halk sistemiyle de ilgili öyle. E, ve da işte bütün bu işte... E, dünya olarak yapılan flağ e, harcamalar vesaire işinize yarıyor mu yani bu kadar zaman e, insanlar birbirini öldürmek için adeta yatırım yarışı içindeydi şimdi ne yapıyorsunuz yani iş, onlar işinize yarıyor mu sağlık sistemlerinize bakın oraya bir harcama yapılsaydı ya yani dediğim Pires gibi 400 şey 100 bin solunum cihazı deniyor ya işte yani o kadar yani ee, Baba kızın gerçekten iyi örnek yok derken, bize Japonya dediğimiz yerlerde bir haber okuyordum. Japonya'da da böyle bir şok şok şok hali var ki Japonya ne kadar ideal bir ülke örneği değil mi her bakımdan bizim gözümüzde, evet. her şeyi dört dörtlük. Ama bu böyle değil tabii. Orada da bizde yaşanan aynı. Bizim işte geleneksel yok el yıkamaydı, temizlik adetimizdi. Ki elbette ki Japonya'da bu çoğu var. Günde iki kez banyo yapan Japon kirli bir Japondur. Gerçekten de bu böyle dönüş. Ee, bu tip stereotipik şeyler yeterli. Evet ama yani sonuçta bu yeterli olmuyor. Japonya'da mücadelede büyük sorunlar yaşıyor. Ee, dolayısıyla işte bütün kültürlerimiz, hallerimiz, aynada gördüğümüz hoşumuza gitmiyorsa... Ee, sorumlusu virüs değil sorumlusu biziz bugün virüs yarın başka bir şey olabilir başka Çin'den çıkmaz kaynağı da önemli değil bazı insanların kaynağı taktığını görüyorum i̇şte Çin'den çıktı Çin sorumlusu böyle bir şey yok yarın deriz, Türkiye'den çıkabilir Amerika'dan çıkabilir ee, Yani e, Afrika'da bunlar zaten yıllardır e, oluyordu Ebola başlı başına e, dehşet verici bir e, aslında dönemdi ebola e, kredisi ama biz bunu uzakta olduğu için sadece hissetmedik e, şu an herhalde birazcık işte bu aynada gördüklerimizi nasıl düzeltiriz diye düşürme zamanı ki e, evet yani büyük eve çapta bir, bir şeyleri değiştirelim evet aynen öyle yani büyük bir dayanışma ve yeni tip bir enternasyonelizmde bütün bu haksızlık ve adaletsizliklere karşı çıkacak bir ee, yeni dalgaya çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Mesela e, bir de eksik bıraktığımız bir yönü daha var. Çok önemli bir yönü de bu hapishanelerdeki durumların e, Türkiye açısından özellikle çok büyük önem taşıyor. Rıza Türmen de T24'te koronavirüs günlerinde yasa yapmak yani başlıklı yazısında şeyi söylüyor, Adaletle ve eşitlik el ele yürür. Birinin olmadığı yerde öbürü de yoktur. İnfaz yasasında yeni çıkarılan bu infaz yasasında da böyle eşitsizlik aynı zamanda adaletsizliği doğuruyor diyor. Ve e, yani birkaç bazı iki hukuk yoluna başvurulabilir. Bunlardan ilki 10. maddedeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek Ahim'in iptal davası açmak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve ceza yani bu infaz yasasının ana çizgilerine eleştire e, getirerek e, şeyi de söylüyor. E, AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla meclisten geçerek yürürlüğe girecek olan infaz yasası koronavirüs sonrası Türkiye'si için umut vermekten uzak kaldı. Bununla e, mücadele etmek gerekir diyor. Evet ya her zaman yattı Şimdi bari daha pozitif bir şekilde kapatalım. Kapanışa doğru giderken. Diyanet TV'de gayet çevirici mesajlar veriliyor. Benim yeni... Öyle <gülüyor> mi? Yeni Şu kanalım. Uyuyorsan. Evet ya ben de buna denk geldim. Çok fazla seyretmedim açıkçası bulmalısıyla. Ama... Ya, bu arada kendimi zaten bütün konuşmam zorunda Diyanet TV'yi hissettim. Çünkü ben açtığımda şey var, bir vatandaşımız diğer Diyarbakır'dan şey diyor soruyordu. Bütün bu yaşananlar bir sınav mı yoksa ceza mı? Şimdi ne cevap verdiğiniz Diyanet TV'deki uzman kişinin anlayamadım. <gülüyor> Açıklıyorsa o kadar döndü ki laf. Sonuçta cevap herkes alabilir, hem sınav olabilir, hiçbiri olmayabilir gibi bir şey oldu. <gülüyor> o anlaşılamadı yani. Cevap muğlak. Ee, kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Cevap cevapsızlık. Gibi. Fakat o yüzden... Evet. E, e tabii herkes kendine o hal uygulasın da deniyordu. Ya evet yani değil mi? Ee, şimdi bu şeyde yalnız işte e, korona ile ilgili olan bu soruda e, konuyu uzman, e, diyanet uzmanı e, çevre konusuna da getirdi. Bütün bu e, iklim değişikliği, bütün bu yaşanan kriz e, ve çevresel sorunlar diye bir e, paradigma kurdu bu arada. Buna da dikkat çekip Ya, evet. survival'ı bilmezsen ben... ben irfan... Evet. E, lar içindeydim gördüğünüz. Zaten artık gelecek haftadan itibaren senin programının yerine Diyanet İşleri Diyanet mi acaba? Ya ben seni asma ya ne kadar merak ettim <gülüyor> ya. Hayır, gitmiyorum işte. Allah Allah yani. Ben bundan sonra yanlış maç değişikliği. Yok o değil tabii. Ki de Yani şimdi çok ayrı bir konu. Yani böyle çok modern bir setingi de aslında Diaz Park Konunun konuşuluyor olması ilginç geldi. Demek ki biz evet. kendi dünyamızı yaşarken orada bambaşka bir dünya işte böyle laptoplar, şeyler, tabletler eşliğinde vatandaşlarımızın soruları da cevaplanıyor veya da cevapsız bırakılıyor. <gülüyor> Ama yani bütün bu hallerimiz ziyanete harcanan paralar vesaireler acaba başka yere harcanıyor olsaydık ki TV'de yerine belki sağlık istemizi bir şeyler yapılsaydı diye düşünmeden de demiyor insan tabii ki ama bunun çok örneği var. Yunanistan'da da bu arada e, çok büyük önlemler alındı. Hatta bununla ilgili bir video vardı. Bütün dünyada işte dezenfektasyon işte böyle e, uzay kıyafeti aletler giymiş insanlar böyle her tarafı dezenfekte ediyorlar falan. Yunanistan'da. E, tabii ki dezenfekte konusunu kim ele alıyor? Kilise. Kilise mensupları, Din adamları etrafta kamyonların üstü, işte böyle ya diyelim üstünde dolaşarak mensupları yani üstü açık o araçların etraflı bu hurdanlıklarla tipsi işte, o işte klasik ortodoks kilisesinin bütün o esfunlu tamam. şeylerini yiyorlar. İşte böylece dezenfektasyon gerçekleşmiş oluyor. Ve yani e, Yunanistan'da da biliyorsunuz bayağı bir bu konularda e, kavgalar oldu. Çünkü kiliseye gitmek son ana kadar yasaklanamadı. Hala muğlak bir konu. E, Başbakan Kriya Kosmi Çatakis'in çabalarına rağmen e, kiliseye biraz sert çıktı. Kilise orada özel kilise, biliyorsunuz. Kendi ağır, politik ağırlığı da var. E, orada sonunda baskılarla e, politik baskılarla e, artık kiliseye gelinmesin. evlerde ibadet edilebilir e, mesajını verdirtmeye çalıştı. Ve ver, verildi de bu mesaj son kardiydi. Fakat sonradan kabineden e, isimlerin kendileri pazar günü kiliseye gitmeden edemediler. E tabi bu da e, örnek olarak <gülüyor> çok iyi bir şey olmadı. Bunun üzerine tabi ki şu an e, Yunanistan genelinde sokağa çıkma yasağı var ama ee, bakalım bu pazar ne olacak? Yine de kiliselere gidilecek mi? Takipte kalacağız. Sizin çok teşekkür ederiz. Süreyi ben doldurdum. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Seyyare Seyyare Bizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Güneş, Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ya Güneş, Alp kusura bakma bir an hani yayına girmeden önce bir konuyu net kavuşturmak gerekiyordu galiba Rıza Türmen'in T24'teki yazısından bahsediyorduk bir dinleyicimizin de bir kafa karışıklığı bizde olduğuna dair bir uyarısına cevap ben devamında getireyim Tabii. Rıza Türmen eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen diyor ki yani anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Anayasanın 10. maddesi ayrımcılık yasağı ve ikincisi de eşitlik ilkesi. İnfaz yasası bu konular düzeltilmeden yürürlüğe girerse diyor iki hukuk yoluna başvurulabilir. Birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürülerek iptal davası açmak. Bu da ana muhalefet partisi meclis grubuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az 5'te biri tutarındaki milletvekilleri yapabilir. Cumhurbaşkanı'nın da yetkisi var ama Cumhurbaşkanı yasayı hazırlayan siyasal partinin başkanı olduğu düşünürse bunun olası olmadığı ortaya çıkar diyor. İkinci bir yolda anayasa mahkemesine Bundan da sonuç alınamazsa Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmak ee, böyle bir düzeltme de yapmış olayım. Ve şimdi devam edelim. Kusura bakma bu ara için. Yok rica, rica ediyorum Önemli ediyorum. Konumuz e, nedir? Mevzuymuş. Önemli mevzuymuş. Evet. Ee, yani bu koronavirüs tabii herhalde sporda da bundan sonraki aylarda konuşacak. Ee, bol bol konuşacağız şöyle yani spor dünyasının hem Türkiye'de hem e, dünyada çok çok da iyi herhalde mevzuyu daha kavrayamadığını düşünüyorum ben. E, çünkü bu kolay kolay önüne bir salgın değil öyle gözüküyor ve e, farklı ülkelerde farklı yükselişleri e, salgın eğrisinin e, farklı mevsimlerde çıkışı var. E, o yüzden böyle sporda normal düzen eski düzenine bir anda dönebilmek mümkün olmayacak. Bir de yani Birçok olandan farklı bir alan spor. Ee, aynı anda binlerce on binlerce kişinin bir arada seyirci olarak izlediği e, bir araya geldiği bir etkinlik. E, normal düzeni uzun bir süre görmememiz e, söz konusu olabilir. Ama e, garip örnekler var. İşte Türkiye'de Galatasaray başkanı çıkıp şey bir 17 insanda lig maçları başlayabilir diyor mesela. gün evet, çok acayipti yani. Lig maçları başlayacakmış ki yani bu Galatasaray'ın başkanı gaf üzerine gaf yapan bir adam yani hiç aylarca konuşmaması lazım. E, maça 50 bin kişi seyircili oynatmaya kalkıyordu biliyorsunuz. Galatasaray Beşiktaş maçında hiçbir endişe yok. Belediye ilaçladı falan diyordu. Yani normalde her konuştuğu gaf olan bir kişi zaten. Bu süreçte hiç konuşmaması, ağzına açmaması lazım herhalde. E, çünkü belli ki gaflarına devam edecek ama buradaki gaflar e, insan hayatını manolojacak gaflar e, açıkçası 17 Nisan'da Türkiye Ligi maçları başlayacakmış. Yani değil 17 Nisan. E, belki mesela son bara kadar hiç maç oynanmayabilir. Türkiye'de böyle bir durum. Ya yani bu sezonu silmek gerekebilir. Bu sadece Türkiye Ligi için değil. Birçok lig birçok ülkedeki futbol ligi, basketbol ligi ya da diğer spor etkinlikleri için böyle yani bu sene olmayacak belki o etkinlik. O lig o şampiyona e, şimdi bir sürü Etkinlik için konuşuluyor. İşte ne oldu? Olimpiyatlar bu hafta 2021 e ertelendi. Yani dünyanın en büyük spor etkiyi neydi? düşünün? Bu yaz yapılamayacak. Çünkü evet, bir en az bir sene, sene ertelendi. En az yani tam 2021'in hangi mevsimde olacağınız belli değil. Muhtemelen eğer mümkün olursa dünya şartları. Yine Temmuz orta aylarında yapılması planlanıyordur. Ama bu sene yok. Dünyanın en büyük spor etkinliği ertelendi. Euro 2020 ertelendi. Yılın ilk kısmındaki birçok spor etkinliği yılın sonunda taşındı. Orada yapmaya çalışacaklar ama emin olamıyorum. Gerçekten işte Formula 1'in birçok ayağı iptal olmaya devam ediyor. Wimbledon için önümüzdeki işte bir belki iki hafta karar aşaması erteleme değil tamamen iptal karar alacaklar. Herhalde Wimbledon'un en son yapılmadığı dönem herhalde dünya savaşı dönemidir. Böyle bir durum. ama mesela dün çok gülünç bir haber vardı. Ee, Fransa Turu, Fransa bisiklet turu dünyanın en büyük bisiklet turu 3 haftalık yarış yapmayı düşünüyorlarmış. Ama e, nasıl yapmayı düşünüyorlarmış seyircisiz. Yani şöyle Fransa Turu'nu yapmayı düşünüyorlar mesela yani ben seyirci falan geçtim Fransa Turu'nda bir etapta herhalde işte sporcusu, antrenörü vesaire Yüzlerce kişi görevli. Yani yüzlerce kişiyi bir yere getirip 3 hafta oturu yapacaklar. Yapmayı düşünüyorlar. Yani, bu, yani bu, buna, bence... bu, buna inanmak bile güç yani. Ama artık tamamen sürreel bir dünyaya geçmiş olduğumuz için her şeyi mümkün kabul edeceğiz galiba. E, galiba öyle. Yani ben şeyi geçtim Fransa turunda biliyorsunuz. Ya aynı gün 1 milyon kişinin izlediği etaplar bile olur. Diyelim ki seyirci ikna ettiniz. Çünkü bu Fransa turunda etapları izlemek bedava. Yani biletli değil. O, o kasaba o şehre, yol kenana git, gitmeniz lazım. Hani ikna ettiğiniz halkı, bisiklet severleri ama e, şehirden şehire, kasabadan kasabaya giden böyle bin kişilik bir kervan söz konusu. Yani onu onun birbirini etkilememesini, gittikleri yerleri etkilememesini nasıl sağlayacaksınız onu şu an aklım almıyor gerçekten. Neyse herhalde Fransa turu da İptal öncesi son krizleri yaşıyor diyelim. Açıkçası e peki ama... bu arada benim aklıma bir de şey geldi. E, spor sayarsan eğer onu İspanya'da boğa güreşleri de devam edecek miymiş acaba? E, her Tribünün her sırasında birer seyirci alacaklarmış mesela. Yan <gülüyor> <gülüyor> yana olmasınlar diye. Zalmıyorum. E, bo, bu boayla da bir metreden fazla yaklaşmamak gerekiyor değil mi matadorun. Evet. İşte birkaç ülkede tabii şey etkinlikler olsun yani çok ücra yerlerde böyle Haiti, işte Angola, Nikaragua falan gibi belki hastalığın henüz ölçmedi yerlerde futbol ligleri falan da sürüyor. Ama mesela bu hafta hatta son 10 gündür e, Rusya'da Dünya Satranç Challenge vardı. Yani bu yıl Dünya Şampiyonası için oynayacak sporcuyu belirleme müsabakaları. Sporcular bir hafta falan oynadılar orada. Yekaterinburg'da. Sonunda Rusya anladı ki ülkede, Rusya'da da şey yayılıyor. Koronavirüs yayılıyor ve turnuvayı ortasında iptal ettiler. Ama yani bir hafta oynattıktan sonra biliyorsunuz bugün itibariyle Rusya ülke uçuşları kapıyor. Herhalde <gülüyor> Sattancılar da ülkeden çıkabilmişlerdir Zamanında Öyle umuyorum Bu hava sahası kapanmadan Rusya'nın ee, Gerçekten çok ilginç Bir de tabi şu inanılmaz işlerden biri Bu koronavirüsle ilgili Şimdi hani bu virüs nasıl yayıldı Avrupa'ya Şu teori var işte İtalya'da, Avrupa'da hatta 2019'dan beri vardı Gibi bir Yazı gördüm ama İtalya'ya yayılması Belli ki bu sene yayılması yani ee, bizim öğrendiğimiz tarihten çok daha önce olabilir çünkü İtalyanlar bir türlü işin vaametini farkına varamadı, değil mi? Yani Şubat sonu hala böyle her şey devam ediyor normal hayat. Halbuki Ocak ayı sonunda yayılmaya başlamış olabilir İtalya'da. ya yani son gelen haberler böyle yani bir ayı tamamen hiçbir şey yokmuş gibi geçirip. Harcamış yok. oldular. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde bu iki ay gibi bir harcamadan bahsediliyor. O yüzden de şimdi dünyada bir numaraya yükseldi korona virüsü. Ama Amerikalılar devam ediyorlar şeye şey, değil mi? Yani New York falan dışında normal hani başkandan evet, alalım California. kadar bir tehlike yok yani ülkede. <gülüyor> Hayır yok. Eyalet yalnız şey. <gülüyor> Kaliforniya'da ve bazı başka eyaletlerde de ciddi panik ve tedbirler alınmaya başladı ama Amerika'nın yani bizzat başkanın Donald Trump'ın söylediğine göre e, Paskalya'ya bütün kiliseler dolacak. Ben pek severim kiliseyi yedi ha, o, dedi falan. O günü. O i̇çim rahatladı. O zaman bir başka konuya geçelim. Biz o öyle söylediyse doğrudur. Tabii, Şimdi tabii, Trump tabii, doğrudur. De, Trump'tan iyi bilecek değiliz sonuçta. E, şu mesele şu 19 Şubat'taki e, malum Atalanta'a Valenssio arasındaki şampiyonlar ligi maçı. Yani belki bütün İtalya ve e, Avrupa'ya gelen maç şampiyonlar ligi maçıydı bu. E, Atalanta biliyorsunuz Bergamo şehrinin takımı Atalanta. Ama ya, e, ya, Virüsün kaynağı olan yer. Aynen öyle. Şu an yani sadece e, sıradan halkın değil, işte bin yüzlerce doktorun da sanıyorum e, virüs kapmış olduğu şehir. E, o, o maç için. 40 bin seyirci. Maç çünkü Milano'da dönüyor. Bergamo'dan Atalanta'ya gid şey, Milano'ya gidiyor. 40 bin kişi. O maç için. Ee, İspanya'dan da 2500 Valencia taraftarı geliyor. Ve yani işte böyle diyelim ki 24 saat belki daha fazla süre. İç içeler. Stad'da herkes kol kolu. ve Milano'ya yani Lombardiya bölgesinin en büyük şehrine gidiyorlar. Belli ki bütün şehre o 40 bin kişi yaymış o virüsü Ve oradan bölgeye 19 Şubat günü. Yani e, hani sıfır numaralı lasta dedi ne de, numaralı maç ve etkinlik yani muhtemelen bu işin patlamasına sebep olan tabi evet, bu işin vaameti şey. o zaman anlaşılmadığı için e, o maçın hani en az seyircisi en kötü ihtimalle o bile düşünülmedi e, ve oradan silsilesine ilerledi yani belki İspanya ya yılması da o maç sebep olmuş olabilir e, Valencia taraftarları üzerinden. E, şu andaki çok ileride tarihte şeyler. bunlar bayağı ciddi şekilde kitap konusu olacaktır. Evet. Yani söyleyeceğim şu hem hem Türkiye'de hem dünyada spor endüstrisi, profesyonel spor çok farklı bir dönem hazırlanmalı. Yani birincisi bu yıl için yani kısa vadede mesela gelirler inanılmaz düşecek spor dünyasında. Yani bu bitmeyen sezon için düşecek ama gelecek sezon, sonraki sezonlar için bile ciddi gelir kaybı olabilir. Bu bir takım kurumların, federasyonların, kulüplerin gelirlerinin çok düşmesi üzerinden olacak elbette. Ve sporculara da birebir tesir edecek. Yani o gördüğümüz çok yüksek gelirli sporcuların büyük ölçüde fedakarlık etmesi gerekecek. Yani belki böyle %50'ye varan... Geliri kayıpları olabilir. En, en zengin oyuncular için diyorum işte Messi'ler, Ronaldo'lar, Federer'ler. Yani kazandıklarının yarısını belki kazanamayacaklar ama onlar e, bunu e, telafi edebilecek isimler. Yani yaptıkları e, yani kazançları çok yüksek çünkü. Ama e, şimdi dünya... Hı, zaten tepki de vardı sosyal medyada. Ronaldo gitsin hastaneye koronavirüsle mücadeleye gibi. Yani sağlık çalışanlarının ücretleriyle Ronaldo aldığı gelir farkı. E, İspanya'da öyle bir yapmıyor. şey söylendi evet. işte o çok zengin diyebileceğimiz sporcu grubu da Amerika'da olsun Avrupa'da olsun çok ciddi boyaç kampanyaları var. Yani işte hatta 1 milyon euro 1 milyon dolar orada bir eşik olmuş gibi. Yani Federer'den Lewandowski'ye işte Ronaldo'ya hatta Amerika'da 5 milyon dolar gördüm ben Drew Brees Amerikan futbol oyuncusu o 5 milyon dolar bağışlamış. Hani öyle bir kampanya yürütüyor. Buna imkanı olan dediğim gibi en zengin oyuncu grubu. Ama e, Dünya Futbol, Futbolcular Sendikası Pro bir açıklama yaptı. Ve dünyadaki futbolcuların, e, profesyonel futbolcuların %75'inin zaten aylık kazancının 3600 Euro'dan az olduğunu söyledi. Yani e, bir tane Ronaldo varsa o bir tane Ronaldo'ya karşı e, belki binlerce işte az para kazanabilen, ve bu parasını zar zor alabilen oyuncu var. Yani onların fedakarlık, fedakarlık yapması çok daha zor. Hatta yani bir ay maaşını alamazsa e, geçimi zor hale gelecek. E, bu futbol için bir örnekti. Yani olimpik sporlarda böyle. Şimdi olimpiyat ertelendi. Yüzlerce, binlerce olimpik sporcu bu işte bir ki e, belki işte devlet sübvasyonuna, devlet desteğine, e, işte sponsor desteğine bağlı. İşte jimnastik, yüzme, halter, kürek. Bunlar çok böyle futbol, basketbol gibi büyük kitlesi olan, çok büyük geliri olan spor dalları değil. Olimpik döneme çok pahalılar. E Bunun yokluğunda çok ciddi bir sıkıntıya girebilirler ve destek verecek sponsorlar da sıkıntıda olacak bu dönem içinde. Yani sporun bir eğlence sektörü olarak, aktivitesi olarak, profesyonel sporun, Küçüldüğünü, sıkıntı çektiğini göreceğiz bu yıl. Yani tüm paydaşları da kendilerini bu dönem azalamak zorunda. Yani 17 Nisan'da maçı önemeyi bıraktım. 17 Eylül'de oynayabilirlerse, maça çıkabilirlerse, yarışmaya çıkabilirlerse kendilerini şanslı saysınlar. Ve hele üst düzey kulüpler şimdiden çok sporcularını, tüm çalışanlarını karşılarına çekip şunu söylemek zorundalar. Yani pazarlık etmek zorundayız. Maaşlarınızın şu kısmından fedalık etmek zorundasınız. E, bu fedakarlığı yapmazsanız e, yani geleceğimiz parlarken sonrasında hiç ödeyemeyebiliriz. Bu konuşmayı yapmak zorundalar dostane bir şekilde. İşte ilk örnekleri duyduk Almanya'dan. Üst düzey kulüpler ki Bayern Münih var mesela %20 kesintiyi kabul etti oyuncular maaşlarından ki e, bu kulüplerin diğer çalışanlarını yani futbolcular dışında kalan ve çok daha az kazanan çalışanlarını Maaş ödenebilsin diye. Yani ben bu akımın iyi olacağını düşünüyorum. Üst düzey futbolda. Yani Alt düzey dediğim gibi futbol kulüpleri ve diğer spor dalları için ise ciddi destek gerekecek i̇şte kulüplerin, kurumların, federasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri için. Evet burada yani bütünüyle bu koronavirüsüyle birlikte karşımızda düşünce tarzımıza yönelik de bir meydan okuma var. Yani zamanla çok yakından bağlantılı bir kavram. Bill McKibben'de son yazılarından birinde buna değinmişti. Yani bir şekilde bir dönem sonra eskisi gibi olacaktır anlayışı var. Bize bir şey olmaz abi anlayışının bir uzantısı olarak da her şey nasılsa eskisi gibi, eski haline döner gibi. Bu e, koronavirüsünün korona virüsünün ortaya koyduğu şey belki de en çok bu zaman anlayışıyla ilgili. İklim krizinde de aynı şey söz konusuydu. Tıpkı e, şimdi onun gibi koronavirüsünde de aynı şey var. Dolayısıyla bir daha hiçbir şeyin aynı olmayabileceğini en azından zamanın akışının durmasını engelleyecek ve gelecek torun çocuklarımıza ve torunlarımıza, onların çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapacağımızı düşünmenin tam zamanıdır diye bu fırsatı da veriyor koronavirüsü bence. Her, her dolda. Her evet, evet bir de e, zamanla birlikte çok ritmik ilerleyen bir etkinlik haline dönüştü bu spor endüstrisi değil mi işte sezon diye bir şey var yani bir yerde başlayıp bir yerde bitmeli ve kendini tekrarlamalı işte e, olimpiyat dört yılda bir halbuki bütün bu ritmi bozacak bir e, bir virüs bu yani i̇şte zaten şimdiden görüyoruz ne sezon kaldı ne bir şey yani bütün bunları belki yeniden gözetmek e, yeniden planlamak gerekecek Evet, yani bütün varlığımızı yeniden planlama gerektiğini düşünüyorum. Yalnız sporda da değil şüphesiz. Hadi bitiriyoruz o zaman başka bir ekmek istediğimiz evet, şey işi var mı? Evet, Bilmiyorum, herhalde spordaki yansımalarını e, sizin diğer konularda yaptığınız gibi konuşmaya devam ederiz ileri haftalarda. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Halp. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Alagayla spor. Evet bu şekilde de bu haftaki son açık gazeteyi de bitirme fırsatı buluyoruz bitmek tükenmek bilmeyen korona günlerinin yaptığımız, korona günlerinde ikinci hafta evden yayın yaparak e, sürdürmeye çalıştık. Ta, çeşitli teknik zorluklara karşı da arkadaşlarımız kahramanca, fedakarca direniyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Bir e, bitirirken de e, iklim acil başlamadan önce iklim için söylenen şarkıyı İngilizcesine lansmanını da bugün yaptıkları şarkının Earth is my home, it's calling adlı şarkının işte Banu belli tarafından bestelenmiş ve Tuna Erlat'la beraber ve Fridays for Future Turkey FFF Türkiye gönüllerin yanı sıra e, müzikal başarılarıyla tanıdığımız genç seslerinde yer aldı. Cup Rap sanatçısı Kamufle'nin de yer aldı. Ada müzik etiketiyle Türkçe ve İngilizce olarak çıktı Onun İngilizcesini çalarak da Bitirelim isterseniz Ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay Ve Robert Tayyar'dan oluşan ekiple Birlikteydiniz Ber Berhem Baltaş da destek Olmaktaydı Dinlediğiniz için çok teşekkürler Hepinize günaydın Günaydın Günaydın